إذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم مِن قبله لمن الضالين صدق الله العظيم وبلعنا رسوله النبي الهاشمي الكريم ya ilahe'l alemin, zahir ve batınımız envar-ı imaniye ve Kur'an-ı ilahimün evare ile. Bizleri şeytan aleyhim isteği, kanun şerrinden mahsulun ve mahfuz ile. Tevfikatü subhaniye her halükarda bizlere refika ile. Cümlemizi cennet ve cemalullah evliha şerefiyle şeref ya bey ile. Şeref eyle. Amin hurmeti seyyidül murselin.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 Benim için matlub olan keyfiyet bu idi. Matlub olan keyfiyet üzerinde durmaya çalıştım. Cenabı Vacibü Vücud ve Takaddüs Hazretleri bütün ibadetü taatımız gibi İslam içinde bir sehim sayılan, ayrıca bir hisse sayılan, çok büyük bir payı bulunan menasiki haccı kendi kameti kıymetine uygun edaya istitaat elde eden bütün müminleri muvaffak eylesin. Hac sair erkan-ı gibi bir sehm İslam'dır. Namaz bahsinde bir hadisi şerif Bezzar'dan mervi size okumak suretiyle dikkatinizi bir noktaya istiram etmiştim. Fahri Kaynat efendimiz Ebu Hüreyre'nin nakliyle buyuruyorlar ki El İslamu semaniyetu eshmin.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 Ve çömü sehem, ve zekât sehem, ve âmrı bil maruf sehem, ve nahiye an ilmünkar sehem, ve cihadı fi sabil-Allah sehem. Ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, bu ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve,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 bütün ihtişamıyla müminin miracı olmasıyla sefine-i dinin direği bulunmasıyla pusulası bulunmasıyla namaz da bir sehimdir. Namaz sehmini eda eden ameli olarak Müslümanlar o kadar iştirak etmiş olur. Fahrükaynat Efendimiz buyuruyor. Oruç da bir sehimdir. Zekat da bir sehimdir. İnşallahü Teala ileride üzerinde duracağız bunların.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 Bu sehimlerden nasipsizdir, Allah'tan nasipsizdir, Resulullah'tan nasipsizdir, Kur'an'dan nasipsizdir. وَقَدْ خَابَ مَنْ لَا سَحْمَلَهُ Hiçbir hissesi olmayan, hiçbir hissesi yoktur. Namaz, kaşığıyla örfaneye iştirak edeceksiniz, zekatı sırtlayıp örfaneye iştirak edeceksiniz.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 ve fiilen hüccacın üzerinde bulunduğu haç meselesi de Allah için olacaktır. Farik Kainat Efendimiz şu endişe verici hususla bir yara yaparmak basıyor belki de neşterle dokunuyor. İza kana ahiru zaman خرج الناس الى الحج اربعه اصناف salatunhum linnezhatin ve agniyahu Vafukara umumlilmezeleetim. Va Qura umumlis sumatikemekal. Ahir zaman olduğunda halk hacca gitme mevzuunda dört sınıfı ayrılır. Hacca dört sınıf halinde giderler. Hazreti Muhammed Aleyhisselatu vesselam'ın tevhid ettiğim. Muhammed'i bir sınıf haline getirdiğim. Adı altında Allah'ın mübarek ismi etrafında toplanmayı temin buyurdum. Ümmeti Muhammed Aleyhissalatu vesselam ibadeti taatını yaparken hususiyle maşeri vicdanın terennümü olan hacı yaparken ibadeti kübra bu büyük şairi yerine getirirken dört sınıfa ayrılırlar buyuruyor.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 Savafta dilenirler, Arafat'ta dilenirler, Müzdelife'de dilenirler, orayı dilencilerin yatağı haline getirirler. Fahri Kâinat Efendimiz buyuruyor. Uhumli sumatim Okuyucuları Kur'an okuyanlar da, güzel Kur'an okuduklarını halka duyurmak için oraya giderler. Siz isterseniz 20. asırda eda edilen accın ufkuna yükselin, Manzarayı âleme bakın. Resul Ekrem Aleyhisselatu vesselam'a müsned bu sıralama, bu tasnif içinde yerini alan sınıfları peşi peşine tabur halinde oraya gittiğini müşahede edersiniz. Va qurra'uhum lis-sum'atin. Bu söylememiş Fahrî Kainat Efendimiz. Herhalde onu kurallara irca buyurmuş.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 Kaza fakir oldukları zaman dilenciliği akıllarının köşesinden geçirmezler. Kur'an okudukları zaman da suma verya da bulunmazlar. Siz böyle bir cemaat iseniz çayet beynekum ve beyin Allah der meseleyi geçerim. Sizinle Allah arasında bir meseledir. Ben bu vadide herhangi bir kimseyi itham edecek durumda değilim. Nefsimi lağvetmeye gelince o onu çok iyi bildiğim için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 5-10 günlük bu uhrevi ticareti esasında mümin avam ifadesiyle dört göz olmalı gözünü dört açmalım. Bir an bir zaman bir anı seyyale fevt etmeden, haktan gelen meltemlere göksünü mehbit ve makes yapmalım. Kalbi hayatının tenevürüyle buraya dönmeye çalışmalım. Kâbe'yi tavaf etmelim.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 Belki o anda Mevla rahmetiyle kalbine misafir gelir. Bir an vakit fevt etmemeli. Belki o dakikada Mevla kalbini yur yıkar, kurb huzuruna almaya yakatlı hale getirir onu. Cenab-ı Hak nasip buyurursa yeniden, bu şekilde edaya sizlerle beraber muvaffak kılsın abdi kemterim. Kemterini. Hac eda edilirken, onun iç yüzüne müteveccih nazarla onu eda etmeye çalışacağız. Bu da biraz onun taşıdığı manaya, nigahban olmaya bağlıdır. Hac, bir fahimle başlar, bir şevkle devam eder, bir azimle belli doğruya ulaşır. Bir masivadan kati alaka,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 Halk için de hakla beraber olmanın ünvanıdır. Eski devirlerde ünsbillah ve tevahhüş bin nas yapmak için ruhbaniyet vardır. ذَلِكَ بَاَنَّ مِنْهُمْ ve وَرُهْبَانًا وَاَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ diyen Kur'an-ı Kerim tebcil ediyor onların Allah'a vasıl olmak için, kiliselerin en ücra yerlerinde kendilerini ibadet taata veren,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 hac etmeye tebdil buyurdu. Benim ümmetimin ruhbaniyeti haddedir, cihattadır. Benim ümmetimin Mescid-i Aksa'ya seyyahatı yerine seyyahati haccadır, tekbiredir. edir. Et tekbir ala kulli şeref. Her iniş ve çıkışta Allahu akbar, Allahu ekber ve ya lebbeyk Allahumme lebbeyk demem. Benim ümmetimin bu mevsuda ruhbaniyeti olacaktır.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 Menziller temade edip duracak fakat dünyaya ait motamot menziller, monoton menziller değil. Ukravi menzillerin cilveleri içinde tatlı, birbirine benzeyen fakat farklı ve farikalı menzilleri müşahede edecekler. Benim ümmetimin seyyahati cihat buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmetim seyyahati olan cihatı bırakınca başka bir hadis-i şerifte buyuruyor.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 Allah Resulü şöyle buyurdu: "La hicrate ba'del fetih Fetihten sonra hicret yoktur, cihat var artık. Hicretin yerini cihat aldı. Ruhbaniyette ve kıssislikte bulunan seyyahatın yerini cihat aldı. Ümmeti Muhammed aleyhisselatu vesselam'ın kalp ve kafa selametinin teminatı olarak her şeyin yerini cihat aldı. Bu işin bir yönü. İkinci yönü ümmeti Muhammed Aleyhissalatu vesselam ruhbaniyeti hasıl bulacaktır. Zira ümmeti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın ruhbaniyeti halvette vahdeti arama değildir. İnsanlardan tecerrüt için daha hakka vasıl olma değildir. Belki kesrette vahdetin unvanı olabilecek ibadeti yapmak.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 başını kaldırdığı zaman ta sidratül Müntaaya kadar bu ulvi metafta, meleklerin fervaz edip döndüklerini müşahede eder. Normu âleme has, normu âlemin sultanı insan, melek ve cin arasında Cenab-ı Hakk'ın rızasını tahsil etmek ve rahmetine yanaşabilmek için Kâbe'nin etrafında dönüp dururken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 hak tarafından davet edildiğini fehim. Ve fin nas bil hac yatuka rijalan ala kulli zamir yatiina kulli amik. İbrahim Aleyhisselam Allah'ın emriyle bütün insanları hacca davet ediyor. Sen hakka davet ediliyorsun. Sonra bunun manası üzerinde duracağım inşallahü teala.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 Beytullah'a giren emniyete ermiş demektir. Bunun bir manası şudur, orada kimseye kıyılmaz. Kimsenin kanına girilmez. Gürüm işlese, cinayet işlese, Beytullah'a sığınsa kimse ona dokunamaz. Sineyi öldürülmez. Ab buyurun bitine kıyılmaz. Otu kesilmez, ağacı doğranmaz. Bu meselenin bir yönüdür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 sizin içinizde bir şevk meydana getirecektir.